Muhammed İbn Abdülvehab ...Rahimahullah taala'nın kaleme almış olduğu Aleykümselamun etmiş olduğu kıymetli eserlerinden Kitabut Tevhid adlı risaleyi okumaya, şerh etmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Müellif Rahimahullah... bu kıymetli kitabında Bizlere tevhidin önemli konularını tevhidi kemale erdirecek hususları öğretmeye çalışmış ve bunun aksi olan şirki ve kişiyi şirke götürecek yolları tevhidine tevhidini zedeleyecek günahları, insanların düşmüş olduğu hataları da diğer taraftan Gözler, gözler önüne sermiş. Bugünkü işleyeceğimiz konu yine tevhidin kemaline işaret eden bir konu. Nimete şükretme. İnsanın, insana bahşedilen mümin kula Allah tarafından verilen nimete şükretme konusu da biliyorsunuz. Kişinin tevhidinin kemale erdiğini gerçekleştirmesi gereken vacip tevhidin e, kemaline işaret eden bir husus, bir özelliktir. Kulun kulun kendisine verilen nimete şükretmesi, etmesi, Yüce Rabbine teşekkür etmesi, ona hamd etmesi. Müellif Rahimahullah bizlere burada allah Teala'nın Fussilet suresindeki ayetini zikrediyor. Bu ayeti zikrederek e, bu konuya bu baba giriş yapıyor. Diyor ki Allahu Teala "Ve le in azaqnahu rahmeten minna min ba'di darrâ messehu la yaqul enne Allah Teala şöyle buyuruyor. Biz o kimseye kendisine isabet eden kendisine Aleyküm selamu allahu aleyküm. selamu Kendisine dokunan zarardan, sıkıntıdan, darlıktan sonra bir kimseye, o kimseye bizler bir nimet verdiğimizde, ona bir rahmetimizi dokundurduğumuzda, o der ki, le yekûlenne li. O kimse, kendi başına aleyküm selamu allahu aleyküm. O kimse kendisine bahşedilen bu nimetin karşısında şükretmesi yerine o kimse ne der? Hâzâ <gülüyor> Bu benim hakkım. Bu verilen nimet benim hakkımdır der. Zaten ben bunu hak ediyordum der diyor. Allah-u Teala bize böyle vasfediyor o kimseyi. Diyor ki kendisine bizim tarafımızdan bir sıkıntıdan sonra rahmet dokunan, rahmet gönderilen kimse bu rahmet hakkında der ki ha zali. Bunu ben hak ediyorum zaten. Bu benim hakkımdır. Şöyle demesi lazım. Allah Teala'nın bir lütfudur. Allah Teala bu malı bana bir lütuf olarak vermiş ve aynı zamanda beni imtihan etmek için vermiş ve hatta bu rahmeti, bu şeyi, bu nimeti Buradaki hâzâ li ifadesi ayet-i kerimede geçen hâzâ li ifadesi yani bu benimdir, benim hakkımdır diye Türkçe'ye bu manada moda mod tercüme edebileceğimiz e, bu ifade e, tefsir alimleri tarafından üç ayrı şekilde açıklanmış, yorumlanmış. Hepsinin manası aslında birbirine yakın, hepsinin ortak e, manası e, kufrân-un-ni'me, Arapça'da böyle deniyor, nimeti inkar etmek olarak ortak manada bir araya geliyor. Yani ayetin manasını şu üç şekilde de ne yapabiliriz? Verebiliriz. Diyorlar ki bazı alimler buradaki bu verilen nimet benim gücümün, kudretimin sayesinde ortaya çıkan yani benim gücüm ve kudretimle elde ettiğim, alın terimle elde ettiğim bir nimettir der. Aynı Kahrun da böyle diyor, hatırlarsınız. <gülüyor> allah Teala Karundan bahsederken, اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ Ona kavmi, hani demişti ya, yani böbürlenme, şımarma, اِنَّ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ Zira allah Teala ne yapmaz? Şımaranları, böbürlen, böbürlenenleri sevmez. Tabi kavmi ona nasihatte bulunuyor. O kavminin kendisine söylediği o nasihatlere karşı ne diyor? Kâle innemâ útîtuhu alâ ilmin indi. Yani benim bu hazinelerim, hatta hazinelerimin anahtarlarını taşıyan yani öyle bir hazineye sahibim ki anahtarlarını taşıyan neye ihtiyaçlar? Güçlü, kuvvetli insanlara ihtiyaç var. Böyle hazinelere sahibim. Innemâ útîtuhu alâ ilmin indi. Ben diyor bu hazineleri bu serveti kendi diyor bildiklerimle elde ettim diyor. Allah Teala da ona ne cevap veriyor bunun o sözüne karşı? Avala ya'lem annallaha kad ahlaka men qabluhu inal qurun men huve minhu kuvvaten ve ekseru O Karun bilmez mi ki Allahu Teala kendisinden önce yaşamış çağlarda kendisinden daha güçlü ve kendisinden daha çok malı olan, mal toplamış olan insanları helak ettiğini, Allahu Teala'nın onları yeryüzünden silip silip yok ettiğini bilmiyor mu? Yani burada Karun'un bu sözüne Allah Teala ne yapıyor? Cevap veriyor ve bu sözün yanlış olduğunu bu şekilde bizlere açıklıyor. Yani o zaman ayetin hadali ifadesi bu benimdir ifadesi bazı alimler tarafından şöyle tefsir edilmiş. Bu bana başıma gelen musibetten sonra bu bu verilen bu nimet el bu benim kendi elde ettiğim gücümle kuvvetimle elde ettiğim bir nimettir der kişi. İkinci görüş havali yani ben bunu hak ediyorum. Bu benim hakkım. Ben bunu buna layık olduğum için bunu hak ettiğim için Allahu Teala bana ne yaptı bu nimeti verdi. Dikkat edin burada da ne var? İnsanın kendisini böyle bir e, yükseklere çıkarması, şişirmesi, kibirlenmesi, gururlanması var. Buradaki lam hadali arapçada bilirsiniz lam harfi birçok manaya geliyordu. Bunlardan bir tanesi de istihkak, hak etme. Yani hadali bu nimet verilen bu rahmet verilen bu mükafat benim hak ettiğim bir nimettir, diyor. Bu da ayetin, yani bu şekilde ikinci bir yorumu. Üçüncü yorumu ise هَذَا Buradaki lam harfi ceri lil milk, diyor alimlerin yani yani, Mülkiyet ifade eden, sahiplik ifade eden. Bu benim zaten. Atalarımdan, az sonra hadiste de gelecek, aldığım, miras edindiğim ve benden sonra da çoluğuma çocuğuma gidecek olan Mülkiyet ha. Yani dikkat ederseniz üç yorumda da bu ayetin üç yorumunda da ne var? Ne işaret var? Tefsir alimleri ne işaret ediyor? Nimete karşı bir ne var? Namkörlük var. Allah Teala'nın vermiş olduğu, Allah Teala'nın bahşetmiş olduğu o nimete bir namkörlük var. Tabi yani insanın böyle söylemesi, insanın bu tarzda sözleri sarf etmesi, telaffuz etmesi, onun tevhidinin kemale ermediğini, o kimsenin tevhidini mükemmel bir şekilde kemale erdirmediğini gösteriyor. Yani bir insan tevhidini tam anlamıyla kemale erdirmek isterse ne yapması lazım? Nasıl ki kalbi amellerine dikkat etmesi gerekiyorsa, vücudunda vücuduyla yapmış olduğu, azalarıyla yapmış olduğu amellere dikkat etmesi gerekiyorsa, aynı zamanda da diliyle telaffuz ettiği, diliyle söylediği laflara da, sözlere de ne yapması lazım? Çok dikkat etmesi lazım. Yani bunun bu sözlere benzerini veyahut da bu sözlerin aynısını, allah Teala'nın bize bu, burada bahsettiği bu kimsenin yahut Karun'un söylemiş olduğu sözlerin aynısını bugün ne yapabiliyoruz? Bizzat kendimiz birilerinden duyabiliyoruz. Ya bazen kendimiz bu yanılgıya kapılabiliyoruz tevhidimizin eksikliğinden dolayı. Tevhidimiz kemale ermediğinden dolayı. Onu iyi bir şekilde öğrenip okuyup tahkik etmediğimizden dolayı bazen insan ne yapabiliyor? Böbürlenebiliyor. Ya ben de zaten bu işi biliyorum. Yani benim burada da ne bu ustalığım var. gibi sözler insan bu tür bu tarzdan sözler ne yapabiliyor? İfade edebiliyor. Ne yapmak lazım arkadaşlar? Şükrü ifa etmek lazım. Peki şükür nasıl ifa edilir? Diyorlar ki ilim ehli, şükrün üç tane rukunu, esası vardır. Bu üç esas üzerine şükür ifa edilir, yerine getirilir. Öncelikle kul kalbinden ne yapacak? O şükrü verene karşı bir kabul, itiraf hissine kapılacak. Kalbinde bu hissi duyacak, hissedecek. Sana bu nimeti veren Allahu u Teala'yı kalben ne yapacaksın? İtiraf edeceksin, şükredeceksin. Yani kalbinde ona karşı bir zillet olacak, bir boynu büküklük olacak. Acizliği hissedeceksin ve bu acizliğe karşı da Allahu u Teala'nın sana nimet bahşettiğini, nimet verdiğini kalbinden itiraf edeceksin. Şükrün ilk ruknü, ilk esası bu arkadaşlar. İkinci ruknü bunu dil ile sana verilen bu nimeti dil ile ne yapacaksın? İkrar edeceksin, telaffuz edeceksin, dışa vuracaksın. Rabbime hamd olsun diyeceksin. Bugün bugün bize müşteri gönderdi. Rabbime hamd olsun. bir yoluna koydu. İşlerim iyi gidiyor. Elhamdülillah Rabbimin sayesinde. Rabbim bunu bana nasip etti diyeceksin. Yani kalbinin İkrarı, kalbinin onu kabul edişinin bir tezahürü de nedir? Dil ile onu yapmak? Söylemek, dile getirmek. Şükrün ikinci ayağı da, ikinci esası da bu. Üçüncüsü arkadaşlar, o nimeti ve o nimetlerin dışında diğer nimetleri sana verene karşı isyan etmeyeceksin. Verilen o nimetleri ona itaat etmede, onun sevip razı olduğu şeylerde kullanacaksın. Yani amellerinde de ne yapacaksın? İtaat edeceksin. Bu da bir şükürdür arkadaşlar. Yani Allah-u Teala sana araba bahşetmiş. O arabayı Allah-u Teala'nın sevip razı olduğu işlerde kullanacaksın. Sana ev vermiş, ev nasip etmiş. O evi onun sevip razı olduğu işlerde kullanacaksın. İşte bu üç esas üzerine ne yapılır? Şükür bina edilir. Yani bir insan sadece kendisine verilen nimetlere elhamdülillah Allah'a çok şükür Rabbim bize verdi diyerek ne yapmayacak? Şükrü ifa etmeyecek. Bunun bir batın, gizli olan tarafı var. Kalpte gerçekleşmesi gereken tarafı. Bir de amellerle ne yapılması lazım? İfa edilmesi lazım. Yani senin Allah Teala'ya isyan etmemen Allah Teala'nın sana vermiş olduğu gözleri haramdan sakındırman, haramdan koruman, o nimetin şükrünü ifa ettiğinin bir göstergesidir. Heleki sen bunu dilinle ne yapmasan bile söylemesen bile. Bunu bileceksin. Allah-u Teala'nın sana vermiş olduğu o sapasağlam ayakları, o sapasağlam elleri, Allah-u Teala'nın, allah Teala, allah Teala isyan, etmede, isyan etmede kullandığın sürece, isyan etmeyerek onları kullandığın sürece sen Allah-u Teala'ya ne yapıyorsun zaten? Şükürde bulunuyorsun. Yine allah Teala Zümer suresinde buyuruyor, bu, bu takım insanlardan, ilk bu Fussilet suresinde bahsettiğimiz e, tarzı olan insanlardan diyor ki Allah-u Teala فَإِذَا مَسَّلْ insana ذُرٌ İnsana diyor bir zarar dokunduğunda, insanın başına bir darlık, bir sıkıntı geldiğinde دَعَانَا Ne yapar? Bize dua eder, bizi çağırır, bize yalvarır. ثُمَّ اِذَا خَوَّلَّهُ نِعْمَةً Ardından biz ona nimet verdiğimizde, ona bir nimet bahşettiğimizde قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيتُهَ ala ilmin" Der ki, ben bunu yani bu sıkıntıya dara düşen adam dua edip, Allah'a yalvarıp ardından bir nimete kavuştuğunda der ki, اِنَّمَا اُوْتِيتُهَ ala عِلْمٍ Ben bu el, elde ettiğim nimeti, bu bana gelen rızkı, bu bana gelen lütfu kendi ilmimle, bilgimle kazandım der. Yani böyle de namkördür insanoğlu. Böyle diyor Allah-u Teala. Bak ayette Zümer suresinde. 49. ayette. Peki allah Teala ne diye cevap veriyor bunun o sözüne? Diyor ki Belhiyye fitne Belhiyye fitne Ona verilen bu nimet onun bir imtihanıdır. Sınavıdır. Fitne burada sınav. Sınanıyor yani. Şükrünü ifa edecek mi? Etmeyecek mi? allah Teala'ya itaat edilen yerlerde mi kullanacak? Yoksa isyan edilen yerlerde mi kullanacak? Bu bir imtihan. Senin bilginle, senin gücün kudretinle bir ilgisi yok, bir alakası yok. Belhiyye fitne velâkinne ektherahum lâ ye'lemûn. Diyor ki allah Teala. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Zannederler ki kazandıklarının Kendilerinin elinde olan nimetlerin yine kendi alın terleriyle, yine kendi böyle bilgileriyle, tecrübeleriyle kazandıklarını zannederler. Bunun, bununla bir alakası yok. Hatta bazı ilim ehli şunu söylüyor, diyor ki hani Müslümanlardan bazı zayıf imanlı olan kimseler şu tarzda sözler sarf edebiliyor. İşte bakın diyorlar Avrupa, Batı, bugün teknolojik olarak, maddi olarak ilerlemiş Belli bir seviyeye gelmiş. Niye gelmiş? Çünkü onlar e, işte dürüst çalışıyorlar, temiz çalışıyorlar, onların bir tecrübesi var filan. Diyor ki bununla bir alakası yok. Verilen bütün bu e, nimetlerin temel esası nedir arkadaşlar? Fitne. imtihandır allah Teala insanları ne yapıyor? Bununla imtihan ediyor. Onların kendi alın tecrübeleriyle kazandıkları bir şey değil bu arkadaşlar. Bu nimetlerin hepsini veren, yaratan, insanlara gönderen kimdir? allah, allah Teala'dır. Kul da bunu bilerek ne yapacak? <gülüyor> Aleyküm selam. Allah. Gururlanmayacak. Böbürlenmeyecek. Şımarmayacak. Yani kul bilecek ki ben allah Teala'nın bana vermiş olduğu bu nimetlerin bana Allah tarafından bir lütuf olduğunu biliyorum diyecek. Ben aciz bir kulum diyecek. Benim öyle koşturmamla, benim öyle yani alın teri dökmemle, benim tecrübemle kazanılmış bir mal mülk değildir bu diyecek. Bunların hepsini allah Teala'nın verdiğini ne yapacak? Kul kabullenecek. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani tevhidin kemale erdiğinin bir gö göstergesi. Çünkü insanoğlu aciz. Bu ayetlerde de gördünüz. Yani Karun'un bir bakıyorsunuz, mal yerle bir ne oluyor? Yerin dibine giriyor, yerle bir oluyor. Ama ne diyordu kavrun? İnne <gülüyor> ma utituhu ala ilm. Ben bu nimetlere benim ilmim olduğu için, bilgim olduğu için ne yaptım? Mazhar oldum. Bundan dolayı ben bu ilmi şey bu nimetleri elde ettim. Aa bakın peygamberlere tevhidi Kemale ermiş olan, tevhidleri mükemmel olan insanlara, tevhidi öğreten insanlara bakın. Kendilerine bir nimet geldiğinde ki öyle ufak tefek nimetler de değil, mucize tarzında, olağanüstü nimetler verildiğinde hemen olayın idrakına varıp fark edip diyorlar ki dur. Burada ne var bir? Bir imtihan var. allah Teala beni şu anda sınıyor. Beni imtihan ediyor. Şükredecek miyim yoksa namkörlük mü edeceğim? Çünkü olayın farkında peygamberler. Ama biz insanoğlu ne yapıyoruz? Gaflet içinde yaşadığımız için, gaflete düştüğümüz için tevhidimizi destekleyecek, güçlendirecek önce ilme sonra amele bu manada sahip olmadığımız için hemen şımarıklık bir taraftan bize ne yapabiliyor bu konuda isabet edebilirip dokunabiliyor. Süleyman Aleyhisselam biliyorsunuz allah Teala'nın kendisine birçok nimetler bahşetmiş olduğu bir peygamber. Kraliçenin tahtını istiyor. Değil mi? Ondan sonra bir tanesi ne diyor? Sen diyor daha gözünü açıp kapamadan senin gözlerini kapamadan sana bunu ne abarım diyor o tahtı getiririm diyor ve aynı şekilde o anda o lahzada Süleyman Aleyhisselam kraliçenin tahtını yanında bulu veriyor, görü veriyor. Yani mükemmel bir nimet. Bütün kuşlar, cinler emrinize amade edilmiş. Onların konuşmalarını bile duyabiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. O anda falanca memleketin kraliçesinin tahtı hemen patiye yanına gelmiş. Süleyman Aleyhisselam bunun karşısında Karun'un dediği gibi demiyor. Bunu ben işte yani tecrübem var. Bu hayvanların konuşma dillerini anlayabiliyorum. Kendim çalıştım. Çaba sarf ettim. Alın tere döktüm. Eh işte biraz da zeka da var filan. Böyle şeyler demiyor arkadaşlar. Diyor ki <gülüyor> Ne diyor Süleyman Aleyhisselam? <gülüyor> Bu benim Rabbimin bir fazlı keremi bir lütfudur. E eşkuru em ekfur. Diyor bakıyor allah Teala. Şükredecek miyim? Yoksa namkörlük mü edeceğim? Ve men şekera fe inna mâ li linefsih. Bak Süleyman Aleyhisselam yani kulluğun ne kadar güzel bir tezahürü görüyor musunuz? Kulluğunu ne güzel ifade ediyor. Diyor ki: "Ve men şekere fe inne ma Kim şükrederse kendisi için şükretmiştir. Yani Allah Teala'nın buna bir ihtiyacı da yok. Sana nimeti vermiş, sana bu bütün lütfu fazlı ihsan etmiş ve şükredersen kendin için şükredeceksin. Bunun karşılığını da alacaksın Allahu Teala'dan. "Ve men kefera fe inne rabbi ganiyyun kerim." Hemen devamında diyor ki bakın tevhidi bilmenin, tevhidi tahkik etmenin al alameti arkadaşlar. Ağızdan nasıl sözler çıkıyor? Diyor ki, Ve men kefara kim de küfrederse, kim de namkörlük ederse, nimete karşı namkörlük ederse, Fe inne rabbi gani. Ne demek fe inne rabbi gani? <gülüyor> Rabbim zengindir. zengindir, muhtaç değildir, mustagnidir, <gülüyor> ganidir. Senin elinde olanlar Allah'ın elinde olanların Allah'ın hazinelerinin yanında hiçbir şeydir arkadaşlar. İstediğin kadar zengin ol, istediğin kadar Karun kadar zengin ol. Allah Teala ne diyor Karuna? Karun öyle deyince ben bunu kendi tecrübemle, kendi bilgimle kazandım demesine karşılık ne diyor Allah Teala Alam yalem anna Allaha qad ahleka min qablihi min al Qurun minhu ašadu min hukuqatan wa jamaa. Bilmez mi Karun? Biz ondan önce Kendisinden daha güçlü ve kendisinden daha çok mal sahip olan insanları geçmiş çağlarda helak ettiğimizi, yerle bir ettiğimizi bilmiyor mu diyor. Hemen Allah-u Teala ona cevabını veriyor. Çünkü allah Teala gani. zengindir, Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Süleyman Aleyhisselam da öyle diyor. Ganiyün kerim. Rabbim ganidir. Kerimdir, cömerttir. Aynı şekilde yine Süleyman Aleyhisselam bakıyor ki ordu toplanmış orduyu çağırıyor ve huşira li ordusu kimlerden oluşuyor minel insi minel cinni vel insi ve't tayri insanlardan cinlerden ve kuşlardan ordu toplanıyor düşünün böyle bir nimet var böyle bir lütuf var fehum yuz'un bir araya gelmişler toplanmışlar hatta iza eteu ala vadin nemli "Qalet namlatu, namlutun, ya eyühen namlut, kulu mesakinekum." Bu ordu, insanlardan, cinlerden kuşlardan oluşan bu ordu, seyir halinde gidiyor. Karıncaların bulunduğu vadide geliyorlar. Karınca diyor ki bir tanesi: "Qalet namlah, ya eyühen namlut, kulu mesakinekum. Ey karıncalar." Yuvalarınıza geri dönün, yuvalarınıza girin. La yehtimannekum Süleymanu <gülüyor> ve cunuduhu ve hum la yeş'urun. Bilmeden, farkında olmadan Süleyman ve ordusu sizi bak yerle bir edecek. Süleyman Aleyhisselam da bunları duyuyor. Karınca konuşuyor, Süleyman Aleyhisselam da bunu duyuyor. Düşünün. Karınca diyor ki yani Süleyman ve ordusu bilmeden ne yapmasın sizi? Ezmesin, geçmesin. فَتَبَسَّمَا <fetebesseme> وَاحِكَنْ <vahiken> min قَوْلِهَا <kavliha> Süleyman Aleyhisselam ne yapıyor buna karşı? Yani ne kadar büyük bir şey düşünüyor biliyor musunuz? Yani yaprak hışırdıyor. Karıncayı görüyorsun. Köpek havlıyor. Kuş bir şeyler mırıldanıyor. Değil mi? Ama ne söylüyor? Allah Teala ne yapmış bizi bunu? Mahrum etmiş yani. Bize bu nimeti vermemiş. Anlayamıyoruz. Değil mi? Şimdi belki de biz arabamızla giderken, ayakkabımızla karıncanın yuvasına basarken, karıncalar kendi aralarında böyle bir şeyler konuşuyor ama... Duyabiliyor musun? Böyle nimet verilmiş mi sana? Vermemiş. Yani kendi aramızda bile bakın aramızda arkadaşlar var. Şimdi biz birbirimizi duyuyoruz. Bizi az duyan, yüzde duyan arkadaşlarımız var aramızda. Bizi hiç şu anda duyamayan aramızda neler var? Arkadaşlarımız var. Yani allah Teala ne yapmış? Ona bu nimeti bahşetmemiş, vermemiş. Bize vermiş. Onu da imtihan ediyor. Bizi de imtihan ediyor. Kalkıp aranızdan şöyle diyen birisi çıkabilir mi? Yani... Ben bu duyuyu, duyu organımı tecrübemle hak ettiğim için, layık olduğum için kazandım diyebilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Allah-u Teala anında onu ne yapabilir? Senden alabilir. En yani ufak bir şekilde. Hiç düşünmediğin bir noktadan, hiç düşünmediğin bir anda bu nimet, Aleykümselam, senden al alınabilir. Bu nimeti kaybedebilirsin. Öyle değil mi? Nasıl ki bu nimeti kaybedeceğini bilerek yaşıyorsun. Bu nimeti verenin Allah olduğunu bilerek yaşıyorsun. Hayatında diğer kazandığın sana bahşedilen nimetleri de bil ki onların hepsini sana veren kim arkadaşlar? allah Teala'dır. Senin alın terini dökmekle tecrübenin olmasıyla bu işi çok iyi biliyorum diye ileri yeri konuşmanla da bunun bir alakası yok bunu bilme, bilmesi lazım kulun Süleyman Aleyhisselam arkadaşlar karıncanın karıncanın böyle konuşmasını duyunca diyor ki Allah Teala Süleyman Aleyhisselam'dan bahsediyor fethbesseme vahikan min kawliha ne demek tebessüm etti gülerek karıncanın diyor bu sözüne Süleyman güldü ve Allahü Teala Rabbı bakın çok önemli Süleyman Aleyhisselam diyor: rabbi ovzi'nî en eşkur ni'meteke'lletî en'amte 'aleyyâ." Rabbim bana vermiş olduğun bu nimetine karşılık sana şükretme konusunda beni muvaffak kıl. Beni başarılı kıl. Yani şükre muvaffak olmak da Allah'tan arkadaşlar. Bunu da Allah'tan istemek lazım. Allah Teala bizi şükreden kullarından eylesin, Namkör kullarından değil. Çünkü genelde insanoğlunun nedir? İnsanoğlu, az önce okuduk Zümer Suresi 49'da. İnsanoğluna bir sıkıntı dokunduğu zaman o ne yapar diyor? Bize dua eder, bize çağırır. Da'ana, hemen bize dua eder. Ya Rabb çok sıkıntıdayım, beni kurtar. Ona diyor nimeti verdiğimizde, akabinde hemen ona nimeti gönderdiğimizde, bahşettiğimizde ne der? İnne me utituh ala ilm. Der ki bu bana benim kendi kazancım, bilgimden dolayı verildi der. Allah Teala ne diyor? Belhiye fitne. Bilakis bu nedir? İnsan, i̇nsan için bir imtihandır. Şimdi Süleyman Aleyhisselam da bu biliyor bunun imtihan olduğunu. Diyor ki: "Rabbi auzi'ni an eshkura ni'meteke allati en'amta alayya." Bana bahşettiğin bu nimetlere şükretmemi, benim şükreden bir kul olmama muvaffak eyle beni bu konuda. Ve ala validayya ve ana babama da şükretmemi, ana babama da böyle teşekkür eden bir kul eyle beni buna muvaffak kıl ey Allah'ım diyor. Ve en a'mel Ve beni seni razı edecek salih ameller işlemeye muvaffak kıl. Deminden şükrün şeyini saydık, mertebelerini saydık, erkanını saydık hatırlarsanız değil mi? Yani neydi onlar? Yani bir insan Allah Teala'ya nasıl teşekkür eder? Nasıl şükreder? Sadece elhamdülillah Rabbimize çok şükür. İşlerimiz iyi diyerek mi? Hayır. Ne dedik? Kim tekrarlayabilir bize? Kalbinden ikrar edeceksin. Kalbinden ilk ikrar itiraf. Kalbinde hissedeceksin. Bunu sana bahşeden, veren Allah bunu yoktan var edip sana gönderen Allahu u Teala. Sonra dilinle söyleyeceksin. Süleyman Aleyhisselam gibi bakın. Nimeti gördü. Tebessüm etti. Diliyle hemen dedi ki teşekkür etti. Evet. Amellerinle göstereceksin. Bunu da sana verilen bu nimeti, bahşedilen bu nimeti Allah Teala'nın razı olduğu Süleyman Aleyhisselam'ın dediği gibi razı olduğu yerlerde kullanacaksın ki şükretmiş olasın. Allah Teala birimize göz vermemiş, birimize göz vermiş. Sen dilinle elhamdülillah Allah bize göz vermiş deyip, gözünle harama bakarsan, onu haram yerlerde kullanırsan ne yapmamış oluyorsun? Şükrü İfa etmemiş oluyorsun. Yani dil ile bitmiyor bu arkadaşlar. Kalbi ile ikrar. Acziyet, önce acziyetini bileceksin. Ben bir kulum, acizim, zayıfım, allah Teala'ya muhtacım. Gani olan, zengin olan odur, cömert olan odur. O verir. İstediği anda da alır. Sonra dil ile. Elhamdülillah. Namaz kılıyorsun. Elhamdülillahi Rabbil alemin diyorsun. Alemlerin Rabbine hamd olsun diyorsun şu Rabbim bize hamdolsun. Sürekli dilinde bunu söyleyeceksin. Bize bunu verdi, nasip etti. Hamdolsun de. Yani biz bunu yapamazdık. Bu şekilde Allah Teala bize bunu gönderdi. Sonra da amellerinle bu verilen, bahşedilen nimeti ne yapacaksın? Allah Teala'nın razı olduğu yerlerde kullanacaksın. İşte Süleyman Aleyhisselam duasının devamında diyor ki: "Edhilni bi rahmetike fi ibadike's salihin ve beni salih kullarının arasına" Dâhil eyle ey Allah'ım rahmetinle. Merhametinle beni salih kullarınla beraber eyle. Bu çok önemli arkadaşlar. Ama insanoğlunun aslı az önce okumuş olduğumuz Zümer suresinde ve şu anda okuyacağımız Fecr suresinde de olduğu gibi nedir? Namçördür. Aslı olan bu. Ama kim tevhidi öğrenir? Tevhidini tahkik eder, kemale erdirmeye önünde çalışırsa ne yapar? Namkörlük dairesinden çıkar. Şükredenler şu Aleyhisselam'ın da kendisini ilhak etmesini istediği kulların arasına girer. Kimdir okullar Allah Teala'ya hakiki manada şükredenler. Ama insanoğlunun aslı Allah Teala ne diyor? Feccur suresinde fe emmel insanu izâ mibtalahu Allah Teala diyor insan insana Allah insana bir nimet verip ona ikram ettiğinde ve onu bununla imtihan ettiğinde İnsan der ki, Rabbi ekramen, Rabbim bana ikram etti. Ve emmâ iza mebtelâhu fe kader aleyhi rizkâhû, eder de, okulun rızkını daraltırsa allah Teala, ne der okul? kul? Fe <gülüyor> Rabbi Rabbim beni ne yaptı? Küçük düşürdü, der. Yani illa bu moda mod bu lafları kullanmasına gerek yok insanın namkörü olabilmesi için. Değil mi? Bugün bunun birçok benzer şeyini insanoğlu bazen kendisini de söylerken yahut kalbiyle de bunu hissederken bulabilir tevhidinin eksikliğinden dolayı. Ya ne yaptık da acaba başımıza böyle bir şey geldi? Ya biz bunu hak ediyor muyduk? Değil mi? Bu ifadeleri çok duyarsınız. Kendisine verilen nimetin alındığı takdirde bu sözleri söyleyen insanları çok görürsünüz. Bu sebeple arkadaşlar bütün nimetleri veren, bütün bu nimetleri bahşeden kimdir? Yüce Allah'tır. Süleyman Aleyhisselam'ın gibi ne yapmamız lazım? allah Teala şükretmemiz lazım. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gibi nimetler verildikçe bize ibadetimizi ne yapmamız lazım? allah Teala'ya yönelterek arttırmamız lazım. Ayşe radıyallahu anha diyor ki dizleri şişene kadar dizleri şişip yara oluyor artık düşünün. Neyden yara oluyor? Namaz kılmaktan gece namaz kılıyor Aleyhisselatü Diyorlar sahabeler. Ey Allah'ın Resulü. Yani sen Allah tarafından günahları affedilmiş. Geçmiş ve gelecek günahlar affedilmiş. Bir insan değil misin? Yani kendini bu kadar hırpalama. Kendini bu kadar yorma. Manasında. Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Efelâ <gülüyor> abden şekûrâ. <gülüyor> Allah-u Teala'ya şükreden bir kul. Olmayayım bey Ayşe. Yani bu benim Şükrümün ifadesi diyor Allah. Yani ne? O şükrün ifadesi ne? Allah için secdeye kapanmak. Allah için ibadette bulunmak. Yani i̇badet zaten kulun boynunun bükük olduğunu gösteren nedir arkadaşlar? Bir eylemdir. Niye oruç tutuyoruz? Niye aç kalıyoruz? Sağlık için mi? Midemiz boşalsın, vücudumuzda kürolarımızı atalım, sağlığımıza kavuşalım diye mi? Niye namaz kılıyoruz? Gece kalkıp gecenin bir yarısında uykumuzu kesip Bunların hepsi insanın kul olduğunun ben senin kulum demenin bir ifadesi. Ben acizim. Sen bana bunu emrettin, benden bunu istiyorsun. Benden istediğin için ben de bunu yapmakla mükellefim. Boynum bükük ey Allah'ım demek. Şimdi nasıl bir asker, askere gittiğinde kuzu gibi olur. Gece üçte kaldırırlarını bete bir de kaldırırlar, 5'te kaldırırlar. Sesi çıkabilir mi? Kalkar. Değil mi? Derdimetim geliyor. Ayakkabılarını yer saatini kurar. Birisi gelir onu kaldırır. Niye? Çünkü sen ersin. İşte bizler de arkadaşlar Allah'ın kuluyuz. Kim olursa olsun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın kulu olduğu için ne diyor? Bırakın ben Allah'ın kuluyum. Allah'a şükredeyim. Bu benim şük şükrümün bir göstergesi. Allah Teala bana bu kadar nimetler bahşetmiş. Gelmiş geçmiş günahlarımı affetmiş. Benim şanımı, ismimi yüceltmiş yeryüzünde. Kıyamete de dek bu isim zikredilecek. İnsanlar benimle imtihan olunacak. Elimle ka kabirde sorguya çekilecek. Bunun karşılığında allah Teala'ya ne yapayım ben de? Zilletimi ifade edeyim. Küçüklüğümü ifade edeyim. Boynumu bükeyim. Hatta dizlerim şişene kadar namaz kılayım. Pazartesi, perşembe oruç tutuyor Niye? Diyor ki bugünlerde ameller Allah'a ne nabı yapılır? yükseltilir, kaldırılır. Ben de diyor amellerim Allah'a yükseltildiği bu günlerde oruçlu olmak istiyorum. Niye? Çünkü Allah'ın huzurunda acziyetim daha çok ortaya çıkacak. Onu ona daha iyi kul olduğumu, onun karşısında nasıl zillet içinde olduğumu ifade etmiş olacağım. Açım, onun için aç duruyorum. Nefsim yemek istiyor, midem yemek istiyor. Canım çekiyor ama Allah Teala'yı razı etmek için peygamber de olsam ne yapıyorum? Şükrederek amellerimin bu günlerde, yükseltildiği bu günlerde kulluğumu ona ifade ediyorum. Müellif rahimahullah sonra bizlere Bukhari ve Müslümin rivayet etmiş olduğu bir hadisi naklediyor. Bu da konuyla ilgili bir hadis. Nimete şükretmekle alakalı bir hadis. Bu hadisi daha önce okumuştuk. Yine okumamızda bir, bir beis yok. Çünkü din nasihattır diyor Allah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. allah Teala da müminlere öğüt ver. Zira müminler müminlere öğüt fayda verir diyor. Fezekir fe inne zikra tenfa'ul müminin. Yani öğüt müminlere fayda vermesi lazım arkadaşlar. Ya yani Burada dinleyip dinleyip dinleyip buradan girip buradan çıkmayacak. Allah için bize birisi nasihat ettiği zaman doğruya davet ettiği zaman doğruya çağırdığı zaman bu öğütün Bizde ne olması lazım? Bir karşılığı olması lazım. Bunun bize faydası vermesi lazım. Eğer müminlerden isek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ebu Hureyle diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı şöyle derken işittim, duydum. İnne thalâtheten min beni İsrail. Diyor. İsrail oğullarından üç tane şahıs. Üç kişi vardı. Kimdir bu İsrail? İsrail... Kimin oğlu? İsrail arkadaşlar. Yani İsrail oğullarına niye biz İsrail oğulları diyoruz? Çünkü İsrail, Yakup'un oğlu değil mi? Yakup kimin oğlu? İshak'ın oğlu. İshak kimin oğlu? İbrahim'in oğlu. Yani İsrail İbnu Yakup İbnu İshak, İbnu İbrahim. İbrahim'in oğlu İshak'ın, İshak'ın oğlu Yakup'un oğlu İsrail. İsrail oğullarından üç tane zat. Birisi abras, birisi Akra. Birisi de a'ma. Birisinin deri cilt hastalığı var. Lekeli bir cilde sahip. Var hani bazen görüyorsunuz Allah Teala bazı insanları imtihan ediyor. Derisinin üzerinde lekeler var. Ama sende bugün için yok. Bende bugün için yok. Allah Teala yani bu, bundan sınamamış mesela. Ama onu bundan imtihan ediyor. Bir tanesi akra Kel. Saç yok. Bir tanesi de a'ma. Kör. Üçünden de Allah Teala bir şeyler almış. Onlara bu nimeti vermemiş. Allah an Allah bunları sınamak istiyor. imtihan etmek istiyor. Feba'at ilehim meleka. Onlara bir melek gönderiyor. Featal abra şey'in Bu melek geliyor vücudunda deri hastalığı olan adama zata diyor ki ayu şey'in ahabbu ileyk. Yani en çok sevdiğin, istediğin, arzuladığın şey nedir? O da diyor ki feqaala lawnun hasan ve hasan ve yezhabu anni allazi nasu diyor ki güzel bir renk istiyorum yani ten rengi istiyorum güzel bir ten istiyorum ve insanların hani beni böyle aşağıladığı beni böyle görüp böyle yani yazık dediği böyle midelerinin kalktığı bu şeyin benden kalkıp gitmesini istiyorum diyor. En çok istediğim bu. Şimdi Allah Teala'nın Aramızda da böyle nimetlerini, nimetlerini vermediği, nimetini aldığı insana da sorsak en çok ne istiyorsun desek insan ne yapar? O kendisinden alınan nimeti önce bahşedilmesini ister. Ben Allah'tan bunu istiyorum der. Gözleri körse gözlerimi vermesini istiyorum der. Bu şekilde bu da diyor ki cilt hastalığı olan, ben diyor tenimin, cildimin güzel olmasını istiyorum. قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ Bu melek elini bu adamın cildine sürüyor. Allah Teala'nın takdiriyle izniyle bu adamın hoşlanmadığı bu hastalık ondan gidiyor. Adam iyileşiyor. Fe'utiya lawnan hasanan ve cildan hasana. Güzel bir renge ve güzel bir tene sahip oluyor. Güzel bir deriye sahip oluyor, cilde sahip oluyor. Qale fe'eyul mal'e habbu ileyke? Sonra soruyor. Peki diyor yani en sevdiğin mal mülk nedir? Neden hoşlanırsın? Qale el iblu ev burada ravi şüphe şek etmiş. Diyor deve yahut inek. Hadis alimler diyor ki e, sahih olan lafız deve. Fa oğluya na bu adama bir de ne veriliyor hamile doğurgan bir deve. Yani istediği de oluyor. <gülüyor> Ve Allahu le melek dua diyor Allah bu deveni mübarek kılsın. Ya da mübarek kıldı haber veriyor. İki türlü de anlayabiliriz Arapça ifade olarak. Bu şekilde dua ediyor yahut haber veriyor. Kal fe'ate al-aqra <gülüyor> peygamberlerelelele sonra diyor bu melek kel olan adama geldi. Feqal ayu şey'en ahbu ileyke dedi ki ona en çok ne istersin? Qala hasan ve yadhabu anni allazi Diyor güzel bir saç isterim diyor meleğe. Ve diyor insanların beni bu hoş görmediği bu şey benden gitmesini yani bu kelliğin gitmesini istiyorum. Femasaha <gülüyor> fe onun da böyle elini sürüyor başına ve diyor bu şey gitti. Kellik ondan gitti. Orada saç bitiyor. Ve u'tiye şa'ran hasenen Güzel bir saç bitiyor kafasında. Fekal eyyul mal ehabbu ileyk Soruyor melek. En çok hangi maldan, mülkten hoşlanırsın? Diyor ki Kal elbakar bakar evül ibil İnek ya da deve olsun. Ve u'tiye bakaratan hamile allah Teala bu adama da, bu kel adama ne veriyor? Kanında yavrusu olan, buzası olan bir inek veriyor. İmtihan arkadaşlar. Bağrı Kallah Ula Kefiha ve melek ona dua ediyor diyor ki Allah mübarek eylesin devin bu malı bu ineği mübarek ılsın. فَرَدَ اللَّهُ إلَيْهِ e, فَأَتَى الْأَعْمَى فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إلَيْكَ قَالَ أَنْ يَرُدَّ اللَّهُ إلَيَّ بَصَارِي فَأَبُو سُرَابِهِ النَّاسُ ث üçüncü olarak bu melek kime geliyor arkadaşlar köre geliyor diyor ki en çok neden hoşlanırsın en sevdiğin şey nedir diyor ki Allah Teala'nın bana diyor, benim diyor gözlerimin bana geri verilmesini ve insanlara böyle gözlerimle bakmayı istiyorum, onları görmeyi istiyorum. Melek elini Melek onun gözüne sürüyor. Feradallahu ilehi basarahu. Allah Teala ona basarını, gözlerini görme etsin tekrardan geri veriyor. Fakane lihada vadin. E sonra fakale feayul mal ihabu ileik. Soruyor ona. En çok ne istersin, sevdiğin mal müktedir. O da diyor ki, al ganem. Küçük baş. Koyun isterim diyor. Ve ona bir doğurgan koyun veriliyor. Şimdi üçüne de ne oldu? Üçünün de eksiklikleri, sıkıntıları, darlandıkları o şeyler giderildi. Bir de üstüne üstlük zenginlik de verildi. Diyor ki aleyhissalatü vesselam O deve ve inek isteyen, elinde olan deve ve inekten ne yaptılar? Birçok yavru elde ettiler. Koyun sahibi de ne yaptı? Birçok koyun elde etti. Küçük kuzular elde etti. Ve kâne lihâza min al ibil ve lihâza min al bakar ve lihâza vâdin minel gadem. Diyor falancanın yani o bir, bir vadi dolusu ineği oldu. Diğerinin bir vadi dolusu devesi, diğerinin bir vadi dolusu ineği, diğerinin de bir vadi dolusu küçük baş hayvanı oldu. Şimdi günümüzde de öyle arkadaşlar. Adama bakıyorsun memleketinden çıkmış, gelmiş, iş portacılık yapmış veya herhangi bir iş yapmış. Ertesi gün bir bakıyorsun ki adam vadiler dolusu yani kendisinin daha hesabını bilmediği kadar neye sahip adam? Paraya sahip, malam ülke sahip. O da bilmiyor yani nasıl oldu birden bu işler. Aslında bunun sırrı belli açık, imtihan, sınav. قَالْ فِمَّا اِنَّهُ اَتَ الْأَبْرَسَ Şimdi melek geliyor deri hastalığı eskiden derisi lekeli olan adama tekrardan geliyor bu melek ama hangi şekilde geliyor hasta derisi lekeli olan bir adam şeklinde geliyor melek diyor ki raculun miskin kat inqata'at biyal hibalu fi safari fe la balaga illa billah summa diyor ben miskin zavallı bir adamım yolculuğumu devam ettirebileceğim yanımda hiçbir şeyim kalmadı Bugün diyor beni istediğim yere kavuşturacak önce Allah var sonra sen varsın. Dikkat edin biz bu konuyu almıştık hatırlarsanız. Yani melek çünkü konuşan. Tevhidi biliyor. Demiyor sana muhtacım sen beni ancak gideceğim yere ulaştırırsın demiyor. Diyor önce Allah sonra sen ancak beni ne yaparsın gideceğim yere ulaştırırsın. Bazen diyor ya insan sen ancak sen, sen beni sen kurtarabilirsin. Yanlış ifadeler أَسْأَلُكَ Hasan أَعْتَاكَ الْلَوْنَ الْحَسَنُ وَالْجِلْدَ الْحَسَنُ وَالْمَالَ بَعِيرًا اَتَبَلَّغُ بِهِ فِي سَفَرِي Diyor, sana bu güzel rengi veren, sana güzel bu cildi veren adıyla senden istiyorum. Bana diyor, yoluma devam edebileceğin bir hayvan versene, şu develerden bir tane ver. فَقَالَا اَلْحُقُوقُ كَثِيرًا O cild hastası olan önceden ve iyileşen adam diyor ki, اَلْحُقُوقُ كَثِيرًا yani hak hukuklar çok. Yani aile var, akrabalar var. Yani bunların her birinin gideceği yer hazır. Sana şimdi buradan bir tane vere, veremem diyor yani. Her birinin sahibi hakkı, hakkı, hakkeden var yani. Bunu benden isteme diyor yani. Böyle bahaneye kıvırıyor. فَقَالَكَ أَنِّي أَعْرِفُكُ Helek diyor ki, Sanki diyor ben seni bir yerden tanıyorum. Elem tekun abrasa يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا Sen hani şu derisi hasta olan adam değil miydin? Dur dur diyor. Hani insanlar seni sevmezlerdi. Bu Bundan dolayı senden kaçır, kaçarlardı. Hani sen fakir bir adamdın. فَاَعْتَاكَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ الْمَالِ Hani Allah-u Teala sana ne yaptı? Mal verdi, mal, mülk verdi. فَقَال <feyatâkâla> Ne diyor şimdi bu derisi cildi? Hasta olan. olan diyor ki اِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَا الْكَابِرًا عَنْ كَابِرٍ Yok öyle bir şey diyor yani. Ben diyor bu malı, bu sürüyü atalarından aldım. Hani deminden ayet okuduk ya. Babadan oğla geçti bu. Namkör. Yani orada dese ki yani Allah Teala verdi hamdolsun. Bize de bunu nasip etti. Biz yani aciz bir kuluz. Yok. Yani çalıştık. Aile, aile zenginliği bu. Fekal en kunt keziben Allahu ila ma kunt. Bu adam da dua ediyor. Diyor ki şayet yalancıysan sen Allah Teala seni diyor eski bulunduğun hale geri göndersin, geri döndürsün seni diyor. Ve atal akra fi suratihi. Şimdi ikinci adama geliyor, kele geliyor. Fakala lahu mithla ma qala Derisi cildi hasta olana söylediğinin aynısını buna da söylüyor. Veraddi alayhi mithla ma Kelden aldığı cevap, derisi, cildi, hasta olan adamın verdiği cevabın aynısı. Ben diyor bunu atalarımdan aldım. Yani babadan geçtiği alın teri, bu tarz cevaplar yani namkör. فقال ان كنت كاذبا فصيراك الله إلا ما O da yine aynı duayı yapıyor. Buna şartlı dua deniyor. Ulema diyor ki, yani şayet böyleyse, diyerek yani bir şart sunarak, bir şarta bağlı dua etmenin caiz olduğuna delil getiriyorlar. Yani şayet yalancıysan, Allah seni şöyle etsin. Şayet yalancıysan Allah seni eski halinden geri çevirsin, geri döndürsin. Qalabeyat <gülüyor> al-ammafi suratihi. Şimdi üçüncü adama geldi. Kime geldi? Kör'e geldi. Kör tabi eskiden kör olan adama geldi. Şu anda gözleri görüyor. Ona da yine böyle kör eski halindeki bir adammış adam şeyin şeklinde geliyor. Raja'ulun miskin wa nusabil diyor ki zavallı bir adamım yolda kaldım. Kadin qata'at biyal hibalu fi Yolculuğumu devam ettirebileceğim yanımda hiçbir şeyim kalmadı. Fe la balaga Bugün diyor beni istediğim yere ulaştıracak olan önce Allah sonra da sensin. Es'aluk billazi radda aleike ve Sana diyor bu gözleri görme nimetini veren Allah'ın adına, Allah rızası için senden diyor bir küçük baş hayvan istiyorum ki yoluma devam edebileyim. Üçüncünün cevabına bakın. Ne diyor? Fakal, kad kuntu ama, kad kuntu ama. Ben de eskiden bir kördüm. Ferad Allahu ileye basari. Allah bana diyor gözlerimi tekrardan ne yaptı? Evet. Geri verdi. Fakul maşit ve dag maşit. Diyor istediğini al, istediğini bırak. İstediğini yani istediğini seç. فَوَاللّٰهِ لَا اَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ اَخَثَهُ لِلّٰهِ Sen benden ne yaptın? Allah'ın adını alarak Allah için bir şey istedin diyor. Allah için diyor. bugün alacağın bir şey olursa buradan o konuda sana zorluk çıkarmam diyor. İstediğini al, istediğini bırak. Allah bana bunu nimet olarak vermiş, bir imtihan. فَقَالَ اَمْسِكْ مَالَكْ Diyor ki, yok diyor, sen tamam, sınavı kazandın diyor. Malın senin olsun diyor, malı al diyor, mal, malını tut. Feanma btuliyetum diyor ki melek sizler ne yapıldınız imtihan edildiniz imtihan olundunuz Fakat raziyallahu ank Allah senden ne oldu razı, razı oldu ve ala senin o iki arkadaşına da ne yaptı? öfkelendi gazap etti onlara. Onlardan hoşnut olmadı Allah Teala. Bu hadisi imam Bukhari ve Müslim rivayet etmiş. Tabii bu şimdi arkadaşlar bahsettiğimiz konu yani nimeti bilmek, nimeti vereni önce bilmek, tanımak ve ona şükretmek, kalbiyle onu itiraf edip, dil ile söyleyip verilen o nimeti onun rızası için kullanmak meselesini anlatırken şuna da değinmek yerinde olur arkadaşlar. Bugün maalesef maalesef bazı insanlar var ki, bazı topluluklar var ki yani Nimet de öyle namkörlüğe gitmişler ki, bu namkörlük şirk mertebesinde olan bir namkörlük haline gelmiş. Yani adamın çocuğu yok, çocuğu olacak. Hanımı hamile kaldığı zaman şeyhim bunu bana bahşetti diyor. Bunu kendi kulaklarımıza duydum ya, duyduk. İşleri kötü gittikten sonra düzeldiği zaman diyor şeyhimin himmetiyle, şeyhimin sayesinde oldu diyor. Buna benzer sözler ne yapıyorsunuz? Birçok insandan duyuyorsunuz. Sebebi Rablerini tanımamaları. Sebebi Kur'an-ı Kerim'i okuyup da az önce okumuş olduğumuz ayetlerde kendilerine nimet verilen Süleyman aleyhisselam gibi zikrettiğimiz hadislerde Peygamber aleyhisselatü vesselam gibi nimet verilen peygamberlerin kendilerine nimet verildikçe şükreden kul olma arzularını öğrenmedikleri bilmedikleri için gidiyorlar. Nimetleri verenin aciz Kendileri gibi aciz bir kul olan Şeyh Efendiler olduğunu zannediyorlar. Bu da neyin göstergesi, neyin işareti? Allahu Teala'yı hakkıyla tanımamanın, hakkıyla bilmememinin işareti. allah Allahu Teala'yı tanıyan insanların en başında kim geliyor arkadaşlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Ve sonradan peygamberler geliyor. Onlara bakın, kendilerine nimet verildiğine ne demişler, ne yapmışlar? Yüce Rabbim, bizleri gerçek manada nimetlerine Şükreden kullarından eylesin. Subhanekallahumma ve la ve